من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمةك يا أرحم الراحمين أما باط عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم صدق رسول الله Muhterem arkadaşlar, Müminlerin en faziletlisini, Müslümanların en üstününü anlatan, Resul-i Ekrem'in Bukhari ve Müslüm'de rivayet edilen, bir hadisi şerifiyle karşı karşıyayız. İnşallah dinleyeceğiz, anlayacağız. Hadisin istediğine iman edecek, ve bu salih imanın gereği olarak da, onu salih bir amel haline getireceğiz. Hadis şu ana kadar bilmediğimiz belki de yanlış bildiğimiz pek çok meseleye ihtiva etmektedir. Rabbim anlatana hakkı güzelliğine uygun güzelliği içinde anlatmayı, dinleyene de sözü, peygamberin sözü olarak dinlemeyi, peygamberin sözü olarak kulak vermeyi, duyduktan, dinledikten ve anladıktan sonra hadisin istediği biçimde iman etmeyi, hadisin istediği biçimde hadiselere bakmayı ve Allah Resulü'nün bu hadislerinde bize intikal ettirdiği hususları pratik hayatımıza aktarmayı, hadiste amel etmeyi cümlemize nasip ve mukadder kılsın. Hadisi Ebu Musa radıyallahu anh hazretleri rivayet eder ve der ki Kultu ya Resulallah, eyyül muslimine afdalu Ey Allah'ın Resulü, söyler misin bana hangi Müslümanlar daha üstün, hangi Müslümanlar daha faziletlidir diye sordum. Allah'ın Resulü buyurdu ki Kale men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Elinden ve dilinden Müslümanların salim olduğu kimsedir. Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu, selamette kaldığı kimsedir buyurdu. Arkadaşlar, sahabi gelip Resulullah'a soru soruyor. Hayatlarını düzenleme adına, bakışlarını, düşüncelerini, kanaatlerini düzeltme adına gelip Peygamberimize soru soruyorlardı. Tabi bazen de insan olmaları hasebiyle merak adına gelip Allah'ın Resulü'ne soruyorlardı. Bundan kısmen de men edilmişlerdi. Yani kendileri sebebiyle, sordukları soruları sebebiyle yeni bir hüküm, yeni bir emir gelir de kardeşlerine zor gelir endişesiyle, Müslümanlara ağır gelir endişesiyle soru sormaktan çekiniyorlardı. Fakat buradaki bu soru iyi bir Müslüman olma adına sorulmuş bir sorudur tabi. Arkadaşlar sahabenin endişesi meşruydu. Sahabenin sorusu da endişesi de meşruydu. Yani bu soruyu gelip Peygamberimize soran Ebu Musa radıyallahu anh hazretlerinin endişesi meşruydu iyi bir Müslüman olma adına sorulmuş bir soruydu bu. Ey Allah'ın Resulü! En iyi Müslüman kimdir? En faziletli, en üstün Müslüman kimdir? Onu bana tarif et ki ben de öyle olayım deme adına sorulmuş bir soruydu bu. Bakın, sahabi peygamberimize şunları sormuyordu. Ya Resulallah, bana vade farkını anlat demiyordu sahabi. İşte evimi, arabamı sigorta yaptıracağım, bu konuda ne dersin ey Allah'ın Resulü demiyordu. Ev yaptıracağım, faizli kredi alayım mı, almayayım mı? Evimin oturma odasını Marley mi döşeteyim, yoksa evimin yukarısına bir güneş enerjisi mi kurdurayım? Sahabi gelip Peygamberimize bu tür bir sual sormuyordu arabasına zekat düşüp düşmeyeceğini sormuyordum. Çocuğuma yeni aldığım atari onun zihnini geliştirir mi geliştirmez mi? Bol para kazanma adına tutacağım şu iş ya da kuracağım şu kooperatif konusunda ne dersin ey Allah'ın Resulü demiyordu sahabi. Arkadaşlar sahabenin endişesi meşruydu. Halbuki şimdi bize soru soranlar hep bunları soruyorlar. Bu tür suallerle bizim karşımıza geliyorlar. Halbuki sahabenin sorusu meşruydu, sahabenin endişesi meşruydu. Arkadaşlar endişe çok önemlidir. Kafamızdan geçirdiğimiz, kalbimizde sürekli taşıdığımız, bizimle birlikte yatağa girip çıkan, yani hayattan beklediğimiz neyse bilelim ki iman odur işte. Yani düşüncemiz, endişemiz, hedefimiz, kıblemiz bizim imanımızdır. Kişi neyi en çok seviyorsa onunla meşgul olur. Onun peşine takılır, onu arar, onu sorar ve arkadaşlar bilelim ki sonunda bulacağı şey de odur. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde bu hususu bize şöyle anlatır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ Ayet-i Kerime'den anlıyoruz ki kişinin en çok sevdiği şey onun Rabbı'dır. Kişi en çok neyi seviyor, meyli en çok neye ise aradığı, peşine takıldığı odur. Sonunda bulacağı şey de odur. Mesela İçinizden biri bana dese ki hocam gel sana bir baklava yedireyim. Gidilecek yer elbette ki pastanedir. Herhalde bu iş için camiye yahut terzi dükkanına gidilmez değil mi? E gittik. Birinci pastanı kapalı. İkinciye gideriz. O da kapalıysa üçüncüye. O da kapalıysa dördüncüye gidilir. Ve sonunda o bulunur. Yani baklava bulunur. Arkadaşlar bizim de aradığımız neyse peşine takıldığımız neyse bilelim ki sonunda bulacağımız odur. O halde neyi bulmamız gerekiyorsa onu arayalım onun peşinde olalım endişemiz, derdimiz, kamımız, çilemiz o olsun neyi bulmak istiyoruz sonunda neyi elde etmek istiyoruz parayı mı dünyayı mı, kadını mı evi, arsayı, arabayı mı yoksa Allah'ı mı Dini mi, Kur'an'ı mı, cennetini? Neyi bulmak istiyorsak onun peşinde olalım, onu arayalım, onu soralım, endişemiz o olsun. Bakın bu konuda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Onlardan hatırlayabildiğim birkaç tanesini şöyle okuyayım. Men kana yuridu harfe dunya mutihi minha Vama leha min alakhirati min nasib. Kim ki dünya harsını, dünya malını ve dünya nimetlerini isterse, onu tas tamam ona veririz. Ama sonucuna kendisi kaplanmak zorundadır. Vama leha min alakhirati min nasib. Onun ahiretten en küçük bir nasibi, en küçük bir hissesi kalmamıştır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ <خَلَقًا> İnsanlardan kimileri de vardır ki, Ya Rabbi bize dünyada ver der. Dünyada ver de gerisi ne olursa olsun der. Ama وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Ahirette onların hiçbir nasipleri, hiçbir hisseleri kalmamıştır. Bir başka ayet kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyurur. Minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridul ahira. Sizden kiminizin muradı dünyadır, kiminizin muradı da ahirettir. Kim dünyayı isterse tas tamam eksiksiz olarak istediğini ona vereceğiz. Kim de ahireti isterse onu da ona vereceğiz. Arkadaşlar öyleyse sonunda neyi bulmak istiyorsak, neyi istiyorsak, onun peşinde olacağız, onu arayacağız, onu soracağız. Endişemiz, derdimiz, çilemiz, gamımız, planımız, programımız, hedefimiz o istikamette olacaktır. Evet, endişemiz dinimizdir. Arkadaşlar, bunu hiç unutmayalım. Sahabenin endişesi meşruydu. Yani gelip bu suali peygamberimize soran Ebu Musa Radıyallahu anh Hazretlerinin hem suali hem de endişesi meşruydu. Ey Allah'ın Resulü hangi Müslüman daha hayırlıdır? Hangisi daha üstündür? Onu bana söyler misin deyince bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kale men selimel muslimune min lisanihi ve yedihî. Müslümanların elinden ve dilinden salim kaldığı, Müslümanların kendisinden mutazarrır olmadığı Müslüman, Müslümanların en hayırlısıdır. Arkadaşlar, bu demek değildir ki, hattı uygulamayan, zekatı almayan, emri bir maruf yapmayan kişidir. Yani, insanlara hattı uygulayan, onların mallarından zekat alan, emri bil maruf yapan, İşledikleri bir kötülükten dolayı Müslümanları elle dille meneden kişi kötüdür manasına gelmeyecektir. Yani bu Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin kaldığı, emin olduğu, selamette kaldığı kimse değildir. Bu manaya gelmeyecektir. Zira bunlar insanı rahatsız eder. Yani emri bil maruf yapan kişi, hattı uygulayan kişi, Müslümanları kötülükten men etmeye çalışan kişi Müslümanlar bu kişilerden rahatsız olurlar o halde birini rahatsız etmenin manasının ne demek olduğunu öğrenelim arkadaşlar İslam sıhhat kaynağıdır İslam saadet kaynağıdır İslam kişiye ebedi saadet kazandırmak kişiyi davru selama götürmek için gelmiştir yani İslam kişiyi cennete kazandırmak için gelmiştir. Müslümanların elinden ve dilinden sadır olan şey, kişileri davru selama yani cennete götürmelidir. Yoksa dünyadaki huzurlarını sağlamak değildir sadece bu. Yani insanların elinden ve dilinden salim olması, selamette kalması demek, İnsanların dünyada huzurlarını, saadetlerini temin etmesi demek değil, onun elinden ve dilinden sadır olan şey, eğer ahiret saadetlerini temin ediyorsa Müslümanların, yani Müslümanları selamete doğru, selamet yurdu olan cennete doğru götürüyorsa, Müslümanın elinden ve dilinden sadır olan şey, işte gerçek Müslüman, en üstün Müslüman, en faziletli Müslüman odur diyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Arkadaşlar Allah'ın Resulü insanları evlerinden, barklarından çıkarmadı mı? Onları Bedir'e kadar götürüp savaşla karşı karşıya getirmedi mi? Zekat adına mallarını almadı mı? Zina edeni rejim taşlamadı mı? Oruç adına onları açlığa, susluluğa çalırmadı mı? Allah Resulü bütün bunları yapmadı mı? İşte selamette kalmak budur işte insanları selamete darus selama yani cennete kazandırmanın manası budur demek ki müslümanın elinden ve dilinden sadur olan şey müslümanları selamete darus selama selamet yurdu olan cennete doğru götürüyorsa en üstün müslüman en faziletli müslüman bu müslümanlardır Allah'ın Resulü Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri bir başka hadislerinde bakın şöyle buyurur: İnna'l-Abd la bil kelmeti ma fiha biha nari abad Mashriqi maghribi Adam hiç önemsemeden, hiç düşünmeden, ciddiye almadan, manasını hiç düşünmeden bir söz söyleyi verir de. O yüzden cehennemin doğusuyla batısı arasındaki mesafeden daha uzak bir mesafeye, daha uzak bir yerine düşüverir. Öyleyse arkadaşlar dilin sadece başkalarını salim kılmasını düşünmeyeceğiz. Yani dilimizin sadece başkalarını salim kılmasını, başkalarını selamete götürmesini düşünmeyeceğiz de dilimizin kendimizi de salim kılmasını isteyeceğiz. Kendimiz de kendimizden salim olacağız. Kendimiz de kendi dilimizden ve kendimizden emin olmaya, selamette kalmaya bakacağız. Öyleyse dile dikkat edeceğiz. Söylediklerimize, konuştuklarımıza dikkat edeceğiz. Bakın Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam bir başka hadislerinde şöyle buyurur. من يَزْمَنُ لِي بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ هَزْمَنُ لَهُ Kim ki iki çelesinin arasıyla iki bacağının arasını bana garanti ederse ben de cenneti ona garanti ederim buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse arkadaşlar iki kanaldan, iki yerden cennete yahut cehenneme gidişle karşı karşıyayız. Dil ve tenasul uzmu. Bunlardan dil özellikle pek çok hadiste anlatılmış, pek çok hadisi şerifte ortaya konmuştur. Bakın onlardan birisi daha önce bir münasebetle okuduğum peygamberimizin şu hadisi şerifidir. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhiri <gülüyor> fel hayran evliyas Allah'a ve âhiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin yahut da sussun. Söyleyeceği hayırsa onu söylesin, konuşsun, hayır bittiği zamanda sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsak arkadaşlar hayır söylemek zorundayız. Peki hayır nedir? Onu bir tanıyalım. Arkadaşlar hayır kitap ve sünnetle ortaya konmuş bulunan haktır. Hayır Allah ve resul'ün bizden istediği şeydir. Hayır, kitap ve sünnetin bizden konuşmamızı istediği şeydir. Arkadaşlar öyleyse Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi konuşacağı hayırsa konuşacak, hayır bittiği zamanda susmak zorundadır. Şöyle, geçen bir hafta içinde neler konuştunuz bir düşünün. Ya da bugün akşama kadar neler söylediniz, neler konuştunuz bir gözden geçirin konuştuklarınızın kaçı hayırdı, kaçı hayırsızdı bir düşünün. Sabahtan akşama kadar diyelim ki bin cümle söylediniz. Her bir cümlenizin üstüne bir ayet ya da bir hadisin etiketini vurun. Eğer cümleniz ayet ve hadise uygunsa şu tarafa koyun. Uygun değilse şu tarafa atın. Atın atın, atın, Kaç tane cümleniz kalacak? Hayırlı bir bakın. E ayet ve hadise uymuyorsa niye göre söyledik bütün bunları arkadaşlar o halde hayrı bilmenin hayrı konuşmanın bir şartı var o da Kur'an ve sünneti bileceğiz Kur'an ve sünneti bileceğiz ki ayet ve hadise uygun konuşacağız e bildiğimiz kadar hayrı konuştuk bildiğimiz bitti sonra hep susacak mıyız yani Arkadaşlar bir çocuk eğer ona kadar saymasını biliyorsa ona kadar sayar ve susar. Eğer ondan sonra saymaya kalkarsa elbette zırvalayacaktır. Yarın 15'e kadar öğrendiyse o kadar. Öbürsü gün 20'ye kadar öğrendiyse o kadar sayacaktır. Eğer çocuk 20'ye kadar saymış ve sonra bilmediği konuda saymaya kalkmışsa bu çocuk zırvalayacaktır. Arkadaşlar biz de sürekli hayır öğreneceğiz. Bildiğimiz hayır bittiyse susacağız. Yarın bir daha, öbür şu gün bir daha öğreneceğiz ve konuşacağız. Bittiği zaman da susacağız. Susmazsak zırva başlar. Allah korusun, susmazsak düzumsuzluk ve malayani başlar. Min husni islamil mer'i terkuhu malayani. Allah'ın Resulü buyurur. Kişinin malayaniyi yani lüzumsuz şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşunun alametidir. Kişi iyi bir Müslüman olmak isterse lüzumsuzu terk edecektir. Bu hayatın tümünü kapsamalıdır. Farz edin ki bir söz söyleyeceksiniz, bir adım atacaksınız, bir bakış yapacaksınız, lüzumsuzsa terk edeceksiniz onu. O halde Arkadaşlar men ahiri, hayran ev Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi konuştuklarına dikkat etmelidir. Bazıları da derler ki madem ki insanlar elimden ve dilimden emin olacaklarsa elimle ve dilimle onları incitmemem gerekiyorsa bu halde ben de dilimi tutmalı ve hiç konuşmamalıyım. Hani söz gümüşse sükut altındır derler ya, o halde bulunduğum mecliste hep sükut edecek ve hiç konuşmayacağım. Yok, arkadaşlar bu yanlıştır. Hayırlı ve maslahata uygun söz söylemek, konuşmak zorundayız. Bulunduğumuz makam, bulunduğumuz konum hangi hakkı söylememizi gerektiriyorsa onu mutlaka söylemek zorundayız. Yoksa dilsiz şeytan oluruz Allah korusun. Tarz edin ki bir mecliste, bir makamda bulunuyorsunuz. O makamda Allah ve Resulü neyi söylemenizi istiyorsa onu söyleme zorundasınız. İşte o zaman Müslümanlar bizim elimizden salim olacaklardır. Eğer böyle değil de susasam ya da benden o anda ağız değil de cehennem çukurlarından bir çukur açılacaksa, yani şer söyleyeceksem susmalıyım. O zaman insanlar salim olurlar benden. Ama o makamda Allah'ın benden beklediği sözü söyleyeceksem susmamalıyım. Arkadaşlar bakın Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam bu hususu anlatırken şöyle buyurur. İbni Macide bir hadislerinde. La <gülüyor> yahkır ahadukum nefsahu", Müslümanlar. Sakın ha sizden biriniz kendi kendine hakaret etmesin kendi kendini küçük düşürüp rezil perişan etmesin. Arkadaşlar bunun manasını anlayamayan sahabi hayretler içinde sorarlar. "Kalu <Gülüyor> ya Rasulallah, keyfe yahtiru ahaduna nefsahu. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü? İnsan kendi kendine hakaret eder mi? İnsan kendi kendini rezil ve perişan eder mi diye sorunca Allah'ın Resulü şöyle buyurdu Yera Emran Adam bir iş görür bir durum bir makam bir hal görür Lillahi aleyhi fihi makal karşı karşıya bulunduğu o durumda o makamda bir söz söylemesi gerekir ki bu Allah'ın onun üzerinde hakkıdır Allah o makamda ondan bir söz söylemesini ister de ثُمَّ لَا fihi, Adam o sözü söylemezse kendi kendine hakaret etmiş, kendini rezil ve perişan duruma düşürmüş demektir. Arkadaşlar anladınız değil mi? Mesela adam otobüse bindiğinde, sizler otobüse bindiğinizde bir söz söylemenizi ister Allah sizden. Bu Allah'ın hakkıdır. Bir şeyler okumalısınız o anda. Yola çıktığınızda, seferden döndüğünüzde, eve girdiğinizde, sofranın başına oturduğunuzda, yeni bir ev yaptırdığınızda ya da yeni bir eve taşındığınızda, birinin çocuğu olduğunda, birisi öldüğünde, birisini ziyaret ettiğinizde, bilesiniz ki Allah'ın o anda sizden beklediği bir söz vardır. Karşı karşıya bulunduğumuz her bir durumda, her bir konumda, bir söz söyleyeceğiz ki Allah bunu bizden istiyor. Eğer bunu söylemezsek yani Allah'ın o kolunda o makamda bizden beklediği Allah'ın bizim üzerimizde hakkı olan o sözü o cümleyi söylemezsek kendi kendimize hakaret etmiş kendi kendimizi küçük düşürmüş rezil ve perişan bir noktaya indirmişiz demektir. Mesela diyelim ki birileriyle beraber oturuyorsunuz o anda ezan okunmaya başladı ezanla karşı karşıya bulunduğumuz namazla karşı karşıya bulunduğumuz o konumda bir şeyler söylemeliyiz Allah o anda bir söz söylememizi ister bizden veya farz edin ki akşam eve geldiniz çocuğunuz yanınıza geldi bir şeyler söylemelisiniz bu durumda ona Allah o anda bir şeyler söylemenizi istiyor sizden. Veya uğradığınız bir mecliste, bir makamda farz edin ki bir münker gördünüz, bir günahın işlendiğini gördünüz, orada Allah'ın sizden beklediği bir söz hakkı vardır. Onu mutlaka söylemenizsiniz orada. Veya kapınıza bir şeyler istemeye gelen bir fakir el açmış, sizden bir şeyler istiyor. o anda ona bir söz söylemelisiniz. Allah'ın sizden beklediği ona söylemeniz gereken bir söz hakkı vardır. Onu ona söylemek zorundasınız. Arkadaşlar, bütün bu konularda söylenecek söz o durumda Allah'ın bizden istediği neyse o olmalıdır. Veya, şöyle söyleyeyim bakın, o durumda bizim yerimizde Resul-ü Ekrem olsaydı o ne söyleyecekse, ne diyecekse bizim söyleyeceğimiz de o olmalıdır. Mesela sofranın başına oturduğunda Allah'ın Resulü ne diyorsa biz de onu söyleyeceğiz. Birisi öldüğünde Resulullah ne diyecekse evinden çıkarken, evine girerken, hanımlarından ayrılırken, birisiyle ilk defa karşılaşırken, bir vasıtaya binerken, inerken, Üzerine yeni bir elbise giyerken, üzerine yeni bir elbise giymiş bir adamla karşı karşıya gelirken Allah'ın Resulü ne diyorsa biz de onu söyleyeceğiz. İşte bu Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Arkadaşlar o makamda Allah'ın bizden istediği sözün dışında söz söylemek hiçbir değer ifade etmez. Mesela adam gelmiş kapıya el açıp bir şeyler istiyor. Şeyhendillah diyor, o elini uzattıkça siz diyorsunuz ki ben namazımı kıldım, o istedikçe diyorsunuz ki ben Ankara'ya gitmedim. İşte bu gibi o durumla ilgili olmayan sözleri sabaha kadar tekrar esek ya da o durumda Allah Resulü'nün demeyeceği, işte geç kardeşim geç, başka kapıya, hadi fazla uzatma gibi sözler, Rasul Ekrem'in o kolunda, o makamda ağzına almaktan haya ettiği arkadaşlar sözler hiçbir değer ifade etmez. Evet, söyleyeceğimiz söz o makamda Allah'ın bizden istediği söz olmalıdır. O makamla ilgili bir söz olmalıdır. Mesela bakın adam faizle iştigal ederken faizin içine bakmışken yanına gittiğimizde biz ona selamın faziletinden bahsettik. Selamı almanın, vermenin faziletinden bahsettik. Adam israfın içindeyken biz ona müsafahadan bahsettik. Müsafahanın faziletinden bahsettik. Adam selam verdi, biz günaydın dedik. Bilemedik ki bu Allah'ın o konunda bizden istediği değildi. Mesela bir hastanın ziyaretine gittik aman filanca hapı kullan dedik. Aman şurada bir doktor var bir de ona görünmeyi ihmal etme dedik. Halbuki arkadaşlar bu tavsiye ettiğimiz ilaçlar bu nebiyi öldüren, tıpkı nebiyi unutturan yani peygamberimizin tıbbını unutturan müşrik batı tıbbının ürünüydü. İki esrar dolu eroin dolu ne idini bilmediğimiz şeylerdi. Arkadaşlar Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların vasfını anlatırken "Vel mukminun vel mukminat ba'zuhum awliya'u ba'z. Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavna anil munkar." Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar birbirlerine benzerler. "Ya'muruna bil ma'rufi ve yanhavna anil munkar." Onlar marufu emrederler, Allah'ın iyi dediği, salihat dediği, tayyibat dediği şeyi emrederler, Allah'ın kötü dediği, Allah'ın ve Rasulünün kötü gördüğü şeyden de insanları Allah'ın kullarını men ederler. Müslümanların vasıflarını, karakteristik özelliklerini bu biçimde anlatan Rabbimiz, münafıkları anlatırken de şöyle buyurur. وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ min بَعْفِ Münafıklar da birbirine benzerler. Münafık erkek ve kadınlar birbirlerine benzerler. يَأْمُرُونَ o وَيَنْهَوْنَ anil maruf. Onlar da münkeri emrederler, marufu da men ederler. Diyorsunuz hastanın başına, iyi iyi, iyi ki hasta olmuşum. Geçenlerde bizim komşu da aynı hastalığa yakalanmıştı da öldü ve kurtuldu. İnşallah yakında sen de ölür ve kurtulursun diyorsak, arkadaşlar bu o konumda Allah'ın bizden beklediği söz değildir. Yani orada bizim yerimizde Allah'ın Resulü olsaydı onun o hastaya karşı söyleyeceği söz bu söz değildir. Mesela gördünüz ki bir arkadaşınız yeni bir elbise giymiş üzerinde orada ona karşı bir söz söyleyeceğiz ki bu Allah'ın bizden istediği Allah'ın bizden beklediği bir söz olmalıdır. Bilmem, yeni elbise giymiş bir adamla karşı karşıya kaldığınızda ne dersiniz ama kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam yeni elbise giymiş bir adamla karşı karşıya geldiğinde ona aynı şöyle derdi. İlbes cediden Iş hamiden mut şehiden Yeni giy, yeni cehi hamd ederek yaşa ...ve üzerine giydiğin bu yeni elbiseyi üzerinden çıkarmadan inşallah şehit ol. İşte kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın o konumda, o makamda söylediği söz aynen böyleydi. Evet arkadaşlar, her makamda Allah'ın bizden beklediği söz neyse... ...onu kitap ve sünnetten öğrenecek ve onu söyleyeceğiz. Yoksa Allah korusun her an kendi kendimizi hakaret etmekle, kendi kendimizi rezil ve perişan bir vaziyete düşürmekle karşı karşıyayız demektir. Arkadaşlar eğer bulunduğumuz yerde bulunanlar, oturduğumuz yerde oturanlar sanki dünyada ebedi kalacaklarmış gibi evden, arabadan, bağdan, bahçeden, fiyattan, murattan, attan, avrattan, marttan, dolardan bahsed almışlar ve kendilerine sorulduğu zaman da e ne yapalım? Bizim bildiğimiz bunlar. Eğer biz de ayetten ve hadisten bilseydik, eğer biz de Kur'an'dan ve sünnetten haberdar olsaydık, onları konuşurduk diyorlarsa bilelim ki arkadaşlar, bizim orada Allah'ın bizden istediklerini söyleyerek Allah'ın hakimiyetini kurmamız Allah'ın üzerimizdeki en büyük hakkıdır. Öyleyse o konumda, o makamda Allah'ın bizden istediği tavrı sergilemek, Allah'ın bizden istediği sözü söylemek ve Allah'ın hakimiyetini kurmak zorundayız. Hadise dönüyorum. Allah'ın Resulü hadislerinin devamında buyurur ki fe Allahu azza ve celle lehu yevmel kıyameti Allah'ın o makamda, o konumda kendisinden beklediği sözü söylemeyen kişiye kıyamet günü Cenab-ı Hak şöyle buyuracak Mâ men'ake en tegûle fi keze ve keze şu, şu makamda, şu şu konumda senden beklediğim sözü söylemekten seni meneden neydi ey kulum? Niçin üzerinde hakkım olan sözü söylemedin ey kulum? Buyurduğu zaman kul diyecek ki feyekûl haşyetennâz İnsanlardan korkum ya Rabbi. Korktuğum için söyleyemedim. O zaman Cenab-ı Hak buyuracak ki feyekûl feiyyâye kuntu ahakku entakşâ Peki ey kulum benden niye korkmadın? İnsanlardan daha çok korkulmaya layık değil miydim ben? Benden daha çok korkmalı ve benim arzumu gerçekleştirmeli değil miydim? İşte kıyamet gününde Cenab-ı Hak her bir konumda, her bir makamda Allah'ın kendisinden beklediği sözü söylemeyen kişiye aynen böyle buyuracak. Arkadaşlar, münkerin men edilmesi hadisinden biliyoruz ki, kişi gücü yetmezse, yani işi ele alıp, elle müdahale edip, kötülüğü değiştirebilecek durumda değilse, kötülüğü dille anlatıp, onun sözcülüğünü yapacaktır. Hani, hadis Şerif'te Allah Resulü şöyle buyuruyordu وَمَنْ لَمْ يَسْتَدَعْ فَبِلْيْسَانِهِ Eğer kötülüğü elle değiştirmeye gücünüz yetmezse işe el atıp işin başında bitemeseniz, elle müdahale edemezseniz o zaman dille kötülüğün sözcülüğünü yapın insanları kötülükten uzaklaştırmaya çalışın. Arkadaşlar bazen buna da gücü yetmeyebilir kişinin ya da konuştuğu zaman insanların yanlış anlamalarından korkabilir. Eğer konuştuğu zaman çevresindekiler daha bir sapıtacaklarsa, yanlış bir müdahale sonucu insanların dinden uzaklaşmalarından korkuyorlarsa, bu korku caizdir. Nitekim Allah'ın Resulü gizlendiği sevir mağarasının ağzına kadar gelenlere çıkıp bir şey anlatmadı. Yine konuşulanı anlayamayacak kadar sarhoş birine Allah Resulü bir şey anlatmadı. Arkadaşlar, bu bir bakıma anlatmayı tek değil, tehirdi. Adam ayıkınca kadar tehir etmeydi bu. Eğer bugün de insanlar, tağutların sarhoşu, hiziplerin sarhoşu, malın sarhoşu, makamın, paranın, vatanın, bayrağın, ırkın, şöhretin, sporun sarhoşuysa, biraz ayıkmalarını bekleyebiliriz. İşte bu korku caizdir. Yani hadiste Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı korku bu korku değildir. Ama arkadaşlar hadiste anlatılan korku bizim dünya ve dünyalık endişemizden kaynaklanan bir korkudur. Mesela müşteride gördüğümüz bir kötülüğü bir daha gelmeyecek korkusuyla men etmekten vazgeçme ya da para istemeye gittiğimiz bir zenginin yanındayken, para vermez korkusuyla faizine dokunmama, israfını anlatmama gibi. İşte hadiste anlatılan caiz olmayan korku bu tür korkulardır. Ya da kürsüye çıktığı zaman, aman maaşım kesilmesin diye, aman rızkım kesilmesin diye, aman tayinimi çıkarmasınlar diye konuşmayan Allah'ın ayetlerini açık açık insanlara anlatmayan kişinin korkusu arkadaşlar işte bu korkulardan ötürü bulunduğu konumda bulunduğu makamda Allah'ın üzerinde hakkı olan sözü söylemeyen kişi işte kıyamet gününde Cenab-ı Hak Celle ve hazretlerinin bu korkunç ikabıyla bu korkunç ikazıyla karşı karşıya gelecek evet arkadaşlar Madem ki insanlar benim dilimden salim olacak, selamette kalacak, o halde ben de dilimi tutup hiç konuşmayı vereyim. Bu yanlıştır. Yeri geldiği zaman maslahata uygun konuşacağız, yeri geldiği zaman da susacağız. Eğer konuştuğumuz zaman hayır konuşacaksak, konuştuğumuz zaman insanlar bizim elimizden ve dilimizden emniyette olacaklarsa, yani elimizden ve dilimizden südu eden şeyler, İnsanları selamete doğru, selamet yurdu olan cennete doğru eğer sürüklüyorsa, cennete kazandırıyorsa o zaman konuşacağız, susmayacağız. O makamda, o konumda susmamız caiz değildir. Arkadaşlar Allah'ın Resulü buyurur ki Buhari ve Müslim'de zikrullah'tan başka çok söz söylemeyin. Çünkü zikrullah'tan başka çok söz kalp için bir kasvettir. Şüphesiz ki Allah'ın rahmetinden en uzak olanlar katı katlilerdir buyurur. Demek ki insanları salim kılma, selamette kılma adına çokça zikrullahla beraber olacağız. Peki arkadaşlar, şimdi çok önemli bir konuya geldik. Zikrullah nedir? Onu bir tanıyalım önce. Arkadaşlar, zikir hatırlamak, canlı tutmak, onunla beraber olmak, birlikte olmak demektir. Zikrayat Arapça bir kelimedir, hatıralar demektir. Mesela diline bir şeyler veriyorsunuz, bir mendil veriyorsunuz. Adam sizinle beraber olma adına, sizi hatırda tutma adına verdiğiniz şeyi hep yanında taşıyor. bunun Leyla'sı için şöyle diyordu. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا önce bir ara Leyla'sıyla buluştukları yere gelir Mecnun Leyla çoktan orayı terk etmiştir Mecnun hatıralarını sinesinde saklayan duvarları öpmeye başlar ve der ki benim kalbini kahreden bu duvarlar değil, bir zamanlar bu duvarların içinde oturan Leylam'dır der. Leylasını hatırlama adına onun hatıralarını sinesinde saklayan duvarları öpüp onlarla beraber olmak ister. Arkadaşlar, demek ki zikir hatırlamak demektir. Hatırda tutmak demektir. Zikir beraber olmak demektir. Öyleyse zikrullah Allah'la beraber olmak, Allah'ı hatırda canlı tutmak, Allah'la buluşmak, Allah'ı hatırlamak demektir. Esas itibariyle zikrin anlaşılabilmesi adına onu şöyle gruplandıracağız. Arkadaşlar, genel manada zikir Kur'an'dır. Yani zikir deyince biz Kur'an'ı hatırlarız. Zira Kur'an kendisine zikir der. Arkadaşlar madem ki zikir Allah'ı hatırlamaksa, Allah'ı zihinde canlı tutmaksa, Allah'la beraber olmaksa bize Allah'ı hatırlatan, Allah'la birlikteliğimizi sağlayan, Allah'la beraber olmamızı sağlayan bize Allah'ı hatırlatan Kur'an'dır. Allah'ın ayetleridir. Öyleyse genel manada zikir Kur'an demektir. Zikir deyince biz Kur'an'ı hatırlarız. Zira demin de ifade ettiğim, Kur'an kendi kendine zikir demektedir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bu tür ayetler pek çoktur. Ben bunlardan birkaç tanesini şöyle kısaca okuyayım. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَمَنْ an zikri ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَاً İn anzana ilayk <Sessizlik> zikra, lütü beyne lılnası ma nuzzil Arkadaşlar bu ve benzeri Kur'an'da pek çok ayet-kelime vardır ki bu ayetlerden anlıyoruz ki genel manada zikir Kur'an'dır. Çünkü Kur'an kendi kendine zikir demektedir. Biraz daha özelleştirirsek arkadaşlar zikir ikiye ayrılır. Bir insanın zikri İki, diğer mahlukatın zikri. İnsanın zikrini de üç grupta değerlendireceğiz. Kalbin zikri, dilin zikri, bir de bedenin zikri. Arkadaşlar kalbin zikri, kalbin fonksiyonu olan, kalbin eylemi olan niyetin Allah'a ait kılınmasıdır. Yani kalbin hayat boyu Allah'ı hatırlayarak niyet sahibi olması kalbin zikridir. Değilse Arapça olarak lisanımın yaptığı zikri kalpten beklemek boşunadır. Arkadaşlar kalp hadiseler karşısında kişinin meylinin eğiliminin değerlendirme noktasıdır. ''İnneme'l amalu bin hadisi de bize bunu anlatır. Kişi diliyle ne söylerse söylesin, bu önemli değildir. Onun kalpte ne geçirdiği önemlidir. Fesat ya da salah olma özelliğine sahip olan kalp, Allah'ın istediği gibi olma niyeti taşıyorsa, işte bu kalp zikir halindedir. Yani kalp Allah adına niyet taşıyorsa, Allah'ın istediği olma niyeti içindeyse bir kalp, arkadaşlar bu kalp zikir halindedir. Yoksa işte şöyle boynunu kalbin üzerine koyacaksın, boynunu başını sağ tarafa kalbin üzerine dökeceksin, dilini damağına değdireceksin, kalbin sesini dinle. Onun Allah, Allah, Allah dediğini duyacaksın. Yok öyle şey. Arkadaşlar kalbin fonksiyonu bu değildir. Kalbin zikri bu değildir. Yani ben lisanımdan beklediğim zikri kalbimden beklemeyeceğim kalbin zikri, kalbin fonksiyonu olan, kalbin eylemi olan niyetin Allah'a ait kılınmasıdır. Yani kalp hayat boyu Allah'ı hatırlayarak Allah adına niyet taşırsa, bütün amellerinde Allah adına niyet taşırsa, Allah'ın istediği biçimde ayarlanmışsa, işte bu kalbin zikridir. Yoksa Arapça lisanımın yaptığı zikri, kalbimde, kalbimden beklemem beyhudedir, kalbin fonksiyonu, kalbin zikri bu değildir. İki, i̇kincisi, lisanın zikrine gelince arkadaşlar bu da üç durumda mütalaa edilebilir. Birincisi, mahza zikir olan Kur'an'ın tilavetidir. Demin dedim ya zikir deyince Kur'an'ı anlarız. Demek ki dilin, lisanın birinci zikri mahza zikir olan Kur'an'ın tilavetidir.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 Yarın bir daha, öbürsü gün bir daha öğreneceğiz ve konuşacağız. Bittiği zaman da susacağız. Susmazsak zırva başlar. Allah korusun, susmazsak lüzumsuzluk ve malayani başlar. ''Min husni İslamil mer'i terkuhu malayani'' Allah'ın Resulü buyurur, ''Kişinin malayani yani lüzumsuz şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşunun alametidir.'' Kişi iyi bir Müslüman olmak isterse, lüzumsuzu terk edecektir. Bu, hayatın tümünü kapsamanadır. Farz edin ki, bir söz söyleyeceksiniz, bir adım atacaksınız, bir bakış yapacaksınız, lüzumsuzsa terk edeceksiniz onu. O halde arkadaşlar, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُودُ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 Arkadaşlar Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların vasfını anlatırken "Vel mukminuna vel mukminat ba'dhum evliya u ba'd" "Ya'muruna bil ma'ruf ve yenheuna ani'l munkar" Mümin erkeklerle, ile mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar birbirlerine benzerler. "Ya'muruna bil ma'rufi ve yenheuna ani'l munkar"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 Münafıklar da birbirine benzerler. Münafık erkek ve kadınlar birbirlerine benzerler. Ye'muruna bil münker ve yanhavuna ani'l ma'ruf. Onlar da münkeri emrederler, marufu da men ederler. Arkadaşlar, şubbu Nebi özrü